1738 numaralı konu, Hazreti Ömer'in kendisinin halkı için bir nasihatçı ve yardımcı olduğuna dair bir hutbe irad etmesi, Hz. Ömer bir hutbesinde Allah'a hamd-ü sena ve Hazreti Peygamber'e salat-ü selam getirdikten sonra şunları söyledi, Ey insanlar, aşırı tamahkarlık fakirliktir, insanlardan bir şey beklememekse zenginliktir, yiyemeyeceğiniz şeyleri biriktiriyor, ulaşamayacağınız emellerde bulunuyorsunuz,